Nuh Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Biz Nuh'u Toplumunu kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce Uyar diye kavmine gönderdik O dedi ki Ey toplumum Hiç kuşkunuz olmasın Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım O halde Allah'a ibadet edin Ondan korkun Ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın eceli geldiğinde ertelenmez. Ah bir bile bilseydiniz. Muh şöyle yakardı. Ey Rabbim ben toplumumu gece ve gündüz davet ettim. Fakat çağrım onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Ben onları sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. inat ve ısrar ettiler. Ve kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra onları daha açık bir biçimde çağırdım. Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım. Ve şöyle dedim. Rabbinizden af dileyin. O bağışlamayı çok sevendir. Göğü üzerinize bol bol yağmur taşıyıcı olarak gönderir. Sizi mallar ve oğullarla güçlendirir, size yeşil bahçeler lütfeder ve sizin için nehirler akıtır. Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz? O ki sizi halden hale, evreden evreye geçirerek yarattı. Görmediniz mi Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı? Ve ayı bunlar içinde bir nur yaptı ve güneşi bir kandil haline getirdi. Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi. Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor. Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz. Nuh dedi ki Rabbim onlar bana isyan ettiler de malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir artış getirmeyen kişiye uydular. Çok büyük hileler sergilediler. Çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın bırakmayın. Veddi, süva'ı asla bırakmayın. Yavusu, yavuku, nesri de bırakmayın. Çoklarını saptırdılar. Sen de o zalimler için şaşkınlıktan başka bir şeyi artırma. Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar. Nuh şöyle yakardı. Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutacak, gezip dolaşacak hiç kimse bırakma. Çünkü eğer sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve kötülük üreten nankörden başkasını doğurmazlar. Rabbim, beni, anne babamı, inanmış olarak evime gireni Tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet. Zalimlerin de sadece helak ve perişanlığını artır.